Esrijgheet boodschuyen, Rahman en Rahim olan Allahu naadila. In alhamdulillahi naa in uw naastvieren. Dan uzbillahee min shuur anfusina wa min syyah amalina. Man yathilahu falahudillah wa man yudil falahadilla. Ashhadu an la ilaha illallah wa la wa sharikala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma baat. Am sae nab am sae almulku lillahirabbil alamin. Allahumma innasolka khair hazal yam.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 nefsinden ve kötü amellerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Rabbimiz bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekler toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimiz de bize bir şer yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı şeri kimse gideremez. Çünkü merhameti sonsuz olan Allah bir konuna şer yazmışsa merhameti sonsuz olan Allah'tan daha merhamet sahibi kim var ki o merhameti Önüne geçecek de daha çok sanki merhamet sahibiymiş gibi Allah'ın merhametini kestiği kulundan o kul ona merhamet edecek. O kula ne oluyor ki merhameti sonsuz olan Allah'ı kullarına şikayet ediyor. Seleften birisi Subhanallah. Kendi şikayetini anlatıyor, yakını, sıkıntısını anlatıyor ama kelmenin ucuna nereye gittiğinin farkında değil. Diğeri diyor ki sen Kerim'i Kerim olmayana mı şikayet ediyorsun? Sen Kerim'i Kerim olmayana mı şikayet ediyorsun? Zaman zaman bizler farkında olmadan yakınıyoruz, didiniyoruz, sıkılıyoruz. <gülüyor> Gayri ihtiyarı kulağımıza gelen vesveseleri kendi irademiz, kendi kişiliğimiz gibi zannederek bir şeyler ağzımızdan kaçırıyoruz. Ama ağzımızdan çıkan sözlerin ucunu nereye dayandığını biz bazen fark edemeyebiliyoruz. O yüzden kardeşlerim hayır ve şeride Allah'tan her şeye gücü yeten, mutlak kudret ve güç sahibi Rabbimiz bizleri bu aleme gönderdi. Şu anda da bizleri buraya topladı. Rabbim yalnız kendi rızası için toplanan ve yalnız kendi rızası için kalkanlardan eylesin. Amin. Rabbim niyetlerimizi taski ve halise samimi kılsın inşallah. Amin. Kardeşlerim derslerdeki niyet oranındadır. Derslerdeki bereket. Hani şimdi keramet kelimesini kullanmayalım da Şimdi keramet kelimesini toplumdaki diğer cemaat fırkaları çok farklı yıllara kaydırmışlar. İslam'da da keramet vardır ama kitap sünnette de bunun bir yeri vardır. Rabbim yeri gelirse inşallah buna da değineceğiz. Ama inşallah kulumuz burası değil. Yani biz bir dersten isfar etmek istiyoruz. Rabbimizin lütfunu merhametini mi istiyoruz? Niyetimizi yoklayalım kardeşler. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarına şah damarından daha yakın. Rabbimiz bizden uzak değil. Ve Allah Azze ve Celle kullarım bana Peygamberine hitabın. Beni sorarlarsa sana onlara de ki diyor ben onlara yakınım diyor. Onlar bana istedikleri zaman dua ettiklerinde de dualarına icabet ederim diyor. Peki kimler Allah'a dua ediyor? Kimler Allah'a sığınıyor? Kendisini Allah'a yakın hissedenler. Allah'ın kendisine haberdar olduğunun şuurunda olanlar. Allah ile beraber olanlar. Yani sık sık insanlar birbirine diyorlar ya Allah seninle olsun. Yani belki bu sözü zaman zaman sarf eden insan da gayet ihtiyari sayfıyor. Yani bunu belki bilincinde bile değildir. Yani Allah seninle olsun. Abi Allah bir kula olursa o kulun durumu nasıl olur? Geçen haftaki dersimizi hatırlarsınız Allah'ın izniyle. Zaten yarım kaldığı için Allah'ın izniyle bu hafta Kadir ismine geçtik. El Adr ismini işlemiştik. Özet olarak şöyle tekrar hatırlanması mahiyetinde. Yeni kardeşlerimiz de varsa tekrar hafif bir giriş yaparak bu haftaki konuya gireceğiz. Ve benim bu dersi Allah'ın izniyle yapmama iten sebep de şuydu. Geçen hafta nasip olmadı tam giremedim konuya. Allah Aleyhisselam bizleri birbirimizle imtihan edeceğini zikrediyor kardeşler. Sizler imtihan edilmeden cennete gireceğinizi mi sahnettiniz? Hayır Allah sizleri deliyecek. Allah doğruları da bilecek, yalancıları da bilecek. Bizler sınanacağız. Şu anda imtihanlar içerisinde şirkten sonra en az şirke kadar yakın iflas eden var ya iflas. Müfriz. Yani müminler arasındaki diyaloğun bozulması, kardeşlik bağının kopmasına iten sebepler. Allah'ın izniyle hem yirmi küsur senedir bu cemaatin içinde, diğer cemaatlerde de olmama bina. Orada gördüğüm tecrübeler, kitap sünnetten anladım, yakaladım ve Rabbim bana lütfu, benim düştüğüm hatalar, çektiğim acıları kardeşlerim de çekmesin. Şeytan bana vermiş olur tahribatı, başka kardeşlerimi de vermesin diye bu dersi yapmaya ben niyetlendim. Gene de insanların düştüğüleri sıkıntılar, önce insanın imanı çok iyi olur kardeşlerim. Merhameti çok iyi olur. Karşıdaki insanlar duyalığa girerken onu full oyup, iyi niyetten yaklaşır. Belki ailesine, çocuklarına, öz kardeşlerine bu kadar sıcak davranmaz. Ama yeni tanıdığı, tanıştığı kardeşini İslam'a ısındırmak için ona bir mücahit gibi, bir veli kul gibi, salih bir insan gibi, çok takvalı bir hayırlı bir kul gibi hayır yapar. Okulda onu hep böyle hatırlar. Kafanıza şöyle bir şablon çizin. Onun niyeti onu İslam'a kazandırmaktır. Oysa onu hep öyle bekler artık. Onun kalbına tam ısınır. Onun davet ettiği yere bu gider. Tam kalbim mi el Öyle bir döneme gelir ki bu şahıs. Çünkü bu kendisini kurmuştur. Aslında gerçekte bu kadar iyimser değildir. Bu kadar merhametli değildir. Herkese aynı iyiliği yapmıyordur bu. Sadece onu İslam'ı ısındırmak için o dediği şahısı içimizde birisi işte. Onu kazanmak için bunu yapmıştır. O da İslam'da bu var. Bütün müminlerin birbirine bunu yapması gerekiyor diye zanneder kardeşlerim. Bu da bak, kalbi O kişiye karşı dehşet derecede bir muhabbet besler. Hep onu arzular. Onunla oturmak, onunla kalkmak ister. Her sıkıntısını onu anlatır. Çünkü dengesiz bir ilişki başlamıştır. Ona çok fazla güvenmeye başlar. Söylemediği sırlarını da vermeye başlar. Allah razı olsun geçen hafta Said kardeşimizle zikretmiştim. Adva Devesi. Yenilmez ismi Allah'a aittir. Deve savaşları, yarışları kazanır. Ama aşırı öldüğü için son yarışı kaybeder. Bu şahıs da bu şahısı ve diğer kardeşlere bakar. Aynı o değer gördüğü kişiyi Diğer kardeşlerde görmediği için ona bir kat daha sevgisi artar. Başar onu önünden, arkasından metüsane etmeye. Şeyh Hulusi'nin i̇bn Rahimullah'ın da dediği gibi, önce överler sonra da kötülemeye başlarlar. Çünkü o gerçekten o övgünün sahibi değildi. O övgü o kadar layık değildi. O belki bir hafta, iki hafta, üç hafta bilemedim bir ay kadar onu sındırayım diye o sıcaklığı göstermişti tam onun sıkıntısı olduğu bir zamana denk gelir. Gider derdini anlatmaya bir tane dirsek. i̇zzet ikram, çay, hal hatır yok. Surat asık, ilgilenme de yok. Adam neyi vurduğunu şaşırır. O adam yüzden bu durma sohbetlere gelen adam gelmemeye de başlar. Bu yapacağım sohbetin özeti. Peki biz bu dengeyi nasıl sağlayacağız ki diyalog halinde olacağımız insanlarla bu diyaloğumuzu tanıştığımız andan ta Yaşadığımız sürece nasıl götüreceğiz? Kardeşlerim, kelime şahideti getirmek, La ilahe illallah demek, çok zor bir şey değil. Bunu getirebiliriz. Bizden önceki ümmetler getirmiyormuş. Çünkü manasını çok iyi biliyormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere söylüyor ya, babam başı için bir kelimeyle on kelime söyleriz diyorlar ya, onlar o kelimenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlar. Biz bu kelimenin manasını, mahiyetin içerini, 13 sene Allah Resulü Aleyhisselam bu kelimeyle uğraşmış. Bu kelmenin yayılması için mücadele etmiş. Şimdi biz bu kelimenin tam içerini detaylı, yüzeysel biliyoruz. İçerini kalplerimiz tam içmediği için, bundan sonraki zaten derslerden inşallah buraya da ağırlık verecek. Gerçekten kalbi içmiş insanların vasıfları nelerdir? Hani biz bu meseleye ne kadar yakınız ne kadar uzağız? Yani bize niye bir dengesizlik var, bir tezatsızlık var, bir ölçüsüzlük var? Öyle tam mücadele gibi oluyoruz. Bir zaman sonra bakıyorsun ki var ya tam tersi. Adam da neye uğradığını şaşırıyor. Hani çok ağır bir laf ama eşekten düşüşe dönüyor. Buna bu ne diyor ya? Ve bu defa da onun vesile olup da kazandırır insan onun yüzünden bu defa sohbetlere gelmeme başlıyor. Onun gittiği yere gitmiyor. Şu anda benim tanıdığım çok öyle arkadaş var. Sık buradaki insanların bir tanesinden dersleri terk eden insanlar çok var. O yüzden hani geçen haftaki konu neydi? Adalet. Allah razı olsun Said Kareş'miz de. Yine buna benzer bir sohbet yapmıştık hatırlarsınız. Kafanıza şöyle bir çalışım yapın. Bu sohbetler de o sohbetlerin daha iyi anlaşılması ve dengeyi nasıl yakalayabiliriz? Karışlarım bakın. Kurtubi İmam Kurtubi diyor ki Kur'an ve sünnet Allah tarafından indirilmiştir. Sahi sünnet Kur'an'la beraber bunun hiçbir amel ve hayata geçirmek için ihtilaf yoktur. Herkes bunu okuyor. Ama herkesin anlama kapasitesi niye aynı değil? Herkesin amel seviyesi niye aynı değil? Herkesin Rabbi in Rabbi al dialoog niet aan idee. Herkens in iklaat en goeie, fikre zieklijn niet in idee. Tijden minder die kruising is doorleden. Abidiri, jij niet kusten misdenkers zieklijden, dwaalden je hal, olmuyor. niet zo. We hebben kenada, niet. aynı değil. İşte İmam Kurtubi niet. ki, Subhanallah. Kalpler kalplerin tam aydınlık olması için, berrak olması için, şeffaf olması için aynı gözü gören bir adamla görmeyen adamı tefekkür edin. Gözü gören bir adam için bulamba lamba fayda verir. Akşam olmuş, karanlık olmuş. İşte o zikirleri yapmaya başlarsa aydınlık olur, lambayı yapma gibi. Ama gözü görmeyen bir adamsa, kalbinde karanlık varsa eğer, Allah'ının kalbine nur koymamışsa eğer, onun kalbine hidayet koymamışsa eğer, Biz meçhidlere giderken Allah'a meç'al fi kalbi nuren duasını düzenli bir şekilde eğer yapıyorsak yapan kardeşler bunun tadını, lezzetini, keyfiyetini bilir. Bu hazzı ve bu lezzeti alan kardeşler zaten bunu da bırakmaz. Ama bu lezzeti almayan bir kişi de ya biz bunu yapıyoruz ama niye alamıyoruz der ve düşünür. Eğer gerçek manasıyla Allah Azze ve Celle'ye karşı arasındaki diyaloğu yakınlaştırmak için bir mücadele peşinde değilse niyetinde bozukluk varsa niyeti halis değilse Allah kulların kalplerinde olanları en iyi bilen değil mi? Kardeşlerim Allah el adildir. Yani 99 isminden bize bildirdiği isimlerden bir tanesi de çok adaletli. Ve bütün adil hükümdarlar, bütün adaletli insanlar, bütün adaletli peygamberler Allah'ın adı isminden nasip alarak yöyüzünde adaletle hükmetmişlerdir. Yani adaletin vereceği Allah Azze ve Celle. Peki adil olan Rabbimiz kalbinde hayır olmayan kuluna hidayet veriyor mu? Vermiyor kardeşlerim. Tabi peygamberlerin şöyle bir kısalarını gözümüzün önüne getirirsek hemen hatırlarız. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam ısrarla evladı için istiğfar edip dua edip onun kurtuluşu için dua ettiği halde Allah Azze ve Celle beşeriyet içerisinde Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği peygamberlerdir kardeşlerim. Onlar bu aleme dünya hayatındaki ilimle çalışarak elde ederek gelmemişler. Bizzat Allah Azze ve Celle onları teçhiz etmiş ve donanımlı bir şekilde bu aleme göndermiş. Kendi dinini insanlar anlasınlar diye. Ve o peygamberinin duasını Allah kabul etmiyor. Şimdi o kulun kalbinde hayır görmüyor Allah-u Teala. Biz Allah'tan daha mı adiliz? Biz Allah'tan daha mı merhametliyiz? Bizim misyonumuzun bir hayır amel yaparken nasıl olması gerekiyor? İşte diyor ya, kişinin kalbi dürüst olduğu derecededir diyor Kurtubi. Doğruyu anlaması ve yakalaması. Yani eğer bir insanın kalbinde ayar bozukluğu varsa, dengesizlik varsa o adama Kur'an sünneti de anlatsam. Ona doğruyu da kötürsen, onun ayarında bozukluk olduğu için, dengesizlik olduğu için olayı anlamaz. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı alakalı hükümlerde duygusal olan insanları zikrederken şöyle zikreder. Onlara taş atarken sizleri acıma hissi tutmasın. Şöyle herkes şöyle bir yakınını tefekkür etsin. Bağlamışlar bir yere. İslam'ı ortam ve İslam'ın hukuku uygulanıyor der. Ve bu şahıs da sizin yakınız, akrabanız olduğunu düşünün. Ve insanlar da ona taş atıyorlar. Kafasından, gözünden kanlar akıyor. Sene de bir duygusallık gelmiş çine. Merhamet gelmiş. Hani evin tutmuyor taş atmaya. Ve yanındaki Müslüman sana bu ayeti hatırlatıyor. Bak senden daha merhameti Allah buyuruyor ki seni bir acıma tutmasın. Kardeşler biz acımayı, adaleti, merhameti, diyaloğu, ilişkileri hangi kriterlerde ve nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl algılamamız gerekiyor? İnan kardeşlerim Burada sohbet yapılır bitir ama yine herkesin kendi kalbindeki algıladığını ise işte herkes öyle hayatına geçirir. Rabbim bu şekilde yapmamayı Allah'ın indirdiği zikirlere göre bunu güzel tartmayı ve onu güzel bir şekilde hayata geçirmemizi Rabbim nasip etsin. Bir mümine ne oluyor ki? Kendi ailesine, bebelerine, çoluğuna, çocuğuna, birincileri de belki annesine babasına iyilik yapmaz da dışarıda mücahit, içeride biraz kaba olacak ama eşkıya kabadayı olmaya başlıyor. Dışarıda insanları, yapılan amelleri Allah görüyor. İçeridekini de Allah görüyor. Ama dışarıdan gözüken amellere bakıyorsun daha rağbet çok var. Ama tenhada evin içinde olan amellere bakıyorsun yok. Çünkü insanlar görmüyor, sadece Allah görüyor. Çok ince bir noktadır Rabbim yakalamamızı nasip etsin. Eğer biz gerçekten ihlası yakalayamazsak kardeşlerim, şeytan bizi böyle bir ömür böyle götürür, esas yapmamız gereken, ilk başlamamız gereken çizgide en yakınlarımıza fira verir, dışarıdaki insanlara çok merhametli, çok yumuşak, duygusal davranır ve bir zaman sonra da onların arkamızdan kötülemelerine bizi iter ve kendimizi de kaybeder gideriz. O yüzden geçen derci şöyle bir hatırlayalım bakalım. Allah-u Teala adaletinden dolayı kalbinde hayır olmayan kullara hidayet vermiyor, kalbinde hayır olmayan kullara merhamet etmiyor. Kalbinde hayır olmayan kullara sadece maşe günü bizim bundan haberimiz yoktur diye demesinler diye uyarıcılar gönderiyor ve kulların kalbine göre muamele ediyor. En merhameti Allah, Hızır Aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın yolculuğunu biliyorsunuz. Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'a vahyetmiş, çocuğun kafasının boynuna çek çıkar. Niye? Babası kötü bir insan. Şey Çocuk kötü bir insan. Kafir yani. Yaşarsa kafirli hayat yaşayacak. Ve inançlı anne babasına zorra verecek. allah Teala bu hukuku uygularken... Allah-u acıma tutmuyor kardeşlerim. Allah-u Teala'nın nezdinde Hz. Musa'dan daha çok bilgi sahibi gayb ilimlerine muhtemelen olan Hızır Aleyhisselam'ı da bir ne tutmuyor? Duygusallık tutmuyor. Zaten duygusal huy Allah-u Teala onu o göreve getirmez. Bakınız subhanallah peybetli olan Hazreti Musa Cüsselon'un Hazreti Musa bir tokattan Kıbd'inin Yani Firavun askerlerinden bir tanesini öldürebilen bir adam o manzarayı görünce dehşete kapıyor. Sen ne yaptın masum bir cana nasıl kıyasın diyor. O ne diyor? Sen hakkında bilgi sahibi olmadan bir şeyden dolayı nasıl sabredeceksin? Demek ki bizim artık bir şeyler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Nedir o? Rabbimizin sıfatlarını iyi bilip, Rabbimizin sıfatlarını gücümün nispetinde kulluk bölümümüzden kuşanıp ve o sıfatlara göre hem kendi nefsimize hem de en yakınlarımızdan başlamak üzere dengeli bir şekilde diyaloğa girmemiz gerekiyor mesela şöyle kendi kafanızda tefekkür edin birisine samiyete girdiniz, diyaloğa girdiniz bu insana daha tanımadan Allah Aleyhisselatü Vesselam birisi birinin yanında methederken, överken kötülerken sen onunla diyor onu övüyorsun, sen onunla yolculuk mu yaptın? hayır, Konuşuluk mu yaptın? hayır, ticaret mi yaptın? hayır, sen onu nereden tanıyorsun? Şimdi bizdeki dengesiz tutarsık nedir? Hani diyor ki Şeyhülislam diyor önce överler. Daha yeni samimi oluyorsun. Hemen başlıyorsun sırlarını vermeye. Bir de bakıyorsun arkanda sırlarını ifşa etmiş. Daha samimi olmuşsun adam senden borç para istiyor. Adama borç para veriyorsun. Adam selamun aleyküm kayboldu gitti. Adama yüzde belki yürüme muhabbet beslemen gerekiyor. Daha yeni tanıyorsun. dengeli yaklaşman gerekiyor. Adamı yüzde seksen sevmeye başlıyorsun. Bu adama yüzde seksen, yüzde seksen bir seksen ikiye çıkacağına... Yüzde yetmiş dokuz bir olayını vakıfı oldum, Yüzde yetmiş sekiz, yetmiş altı, yetmiş altmış, elli, kırk. Bir zaman sıra var ya, subhanallah. Aradan altı ay bile geçsin, senin kardeşin Müslüman kardeşin. Ama hiç aklına özlem bile gelmiyor. Neden bu hale düştü bu? Bakın sahabaya. Onlar birbirlerini kısa bir zaman diliminde bile görmedikleri zaman özlüyorlarmış. Bizlerdeki tezata bakın. Burada bunu dengeli bir şekilde yaşayan kardeşlerimi tenze ederim. Veya burada kardeşlerde bu hal vardır diye de ben bunu kastetmiyorum ama şeytan bizi buradan avlayıp götürmesin kardeşlerim. Dengeyi yakalamak ve tanıdıkça, tanıştıkça, kaynaştıkça, samiyet kurdukça diyalogumuzu o kişi hak ettiği kadar ona muhabbet besleyerek çoğaltmamız gerekiyor. Deli isterseniz kardeşlerim, bakın bizim için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabenin bir tanesini, genç bir sahabeyi Allah Resulü bir ordunun başına komutan tayin ediyor. Peygamberlerde duygusallık olmaz. İslam hukuku icra edilirken. Ama bu sahabede bir duygusallık var. Olayı farklı bir şekilde yakalamış. Subhanallah. İşte içlerinde Hazreti Ömer var, Hazreti Bekir var. Kaliteli sahabeler de var. Yaşı büyük ve daha önce de girmiş. Bu genç. Allah valam 16 mi 17 mi 18 mi genç bir sahabe. Allah Resulü bu genci ordunun başına komutan tayin ediyor. Bunlar seriye halinde gidiyorlar. Bir tanesi gece kalırken cünüp buluyor. Bu genç komutan temim almasını karar veriyor. Su ıstırta yıkanmasına izin vermiyor. Sahabeler arasında israr ediliyor. Kimsi yıkansaydı, kimsi yıkanmasaydı. Neyse bu sahabe bu şekilde fetvayı veriyor ve bunlar döndüklerinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu genci şikayet ediyorlar. Ey Allah Resulü bu böyle yaptı diye. Allah Resulü kaleci bu genci çağırıyor. Bizdeki sıkıntı ne? Birisine alakalı bir sorun olduğu zaman hemen ömründe daha konuşmadan Onu hemen hükmünü, infazını keseriz. Ha o öyledi zaten. Hele bir de onlara bir yaramız var da tamam. Değme adamın keyfine. Anlat hele anlat. Ona ona ona ona ona. Hani diye, o adam geldi bizim meselemizi çözsün diye. Bakınız kardeşlerim Allah Resulü ne yapıyor? Sıfır Sübhanallah. Böyle yapmana sevk eden senin sebep ne diyor? Ey Allah Resulü diyor. Düşman toplumu diyor karşı beldeye giriyor. Yakın taraftaydı. Eğer diyor su sızsaydı duman çıkacak. Duman çıksa yerimizi göreceklerdi. Ben de bu olaydan dolayı. Allah Resulü diyor sen iyi yapmışsın. Oh değme bu genç sahabenin keyfine. Sahabe bu defa bundan yola çıkarak keyifleniyor. Dedi ki biraz duygusallık var. Ey Allah Resulü ashabın içerisinde en çok kimi seviyorsun? Allah Resulü başlıyor. Şimdi bu canım sahabe zannetmiş ki yani en çok kendisini seviyor. Allah Resulü o yüzden komutan tayin etmiş. Ondan mı? Tayin etmiş yoksa başka bir şeyden mi? O bölgeyi, o muntukayı en iyi bilen, o genç olduğu için onu tayin etmiş. Ve sadece orası için komutan. O olay için. Her şey için değil, her ortam için değil. Allah Resulü başlıyor işte Ebbekir'di, kızıydı, Ömer'di, Osman'dı. Bu sahabe diyor ki, sahabelerin belki yarısı oldu, benim daha isim geçmiyor. Korkundan diyor belki en sona kalırım diye, daha sormaktan çekindim diyor, hayret. Peki bu kısa bize ne anlatıyor? Bak bu genç sahabe bir duygusalla kapılmış. Ama Allah Resulü bize ne dersler çıkmış. Bakınız kardeşlerim, Allah Resulü en çok kimi seviyor? O sevdiği kişinin bir şeyini alalım, masaya yatıralım. En çok sevdiği Hazreti Ebbek Sıddık. Dünyada bir çıkar menfaati mi vardı? allah Resulü hangi kriterde en çok onun ismini kullandı? Bakınız ilk halife olarak onu seçiyor. Mağaraya giderken bak Hazreti Ali yatağına bırakıyor. Bak Hazreti Ömer yok orada. Hazreti Ebu Bekir var. Bak namaz kıldıracak. allah Resulü durumu ağır. Kaç kere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki git babana söyle imamlık yapsın. Ey Allah'ın peygamberi babamı bilirsin diyor. O gözü yaşlıdır. Kur'an okurken ağlar. Rüya yok. O hep ağlıyormuş. Gözü yaşlı. Kalbi yufka. Subhanallah. Peki Allah Resulü bunu neden en çok seviyor? Onunla bir çıkarım var, menfaati var. Bir gün Allah Resulü sallam sahabeler arasında işte cennet ehli insanların vasıflarını zikrederken işte bugün cenazanın peşine kim gitti? Ben yarasa. Şu kayrı kim yaptı? Ben ya Resulallah. Şu sadakayı şuna kim verdi? Ben ya Resulallah. Şu akraba ziyaretini kim yaptı? Ben. Birçok sahipleri sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Böyle yapanların diyor, umulur ki sekiz cennetten çağrılması diyor. Sekiz cennetten çağrılması umulur diyor. Hazreti Bekir hemen direk kalkıyor. Ey Allah Resulü beni diyor. Onlardan olması için benim için Allah'a dua eder misin? Umut edilir ki inşallah diyor sen onlardansın. Ha Allah Resulü'nün Hazreti Ebekir'i çok sevmesinin sebebi Takva. Kardeşlerim, Selef bakınız ne diyor? Selefimizden bize kalan miras. İnsanlar nezdinde sevginin artmasını istiyorsan malını çoğalt. Paranı çoğalt. Kürkünü çoğalt. İmkanını çoğalt. Allah nezdinde diyor, değerinin artmasını istiyorsan takvanı artır. Kardeşlerim, kimsenin Allah katında kimseden üstünlüğü yok. Siyahın beyaza, beyazın siyaha bir üstünlüğü yok. Herhangi bir meslek sahibinin diğer bir meslek sahibinin üstünlüğü de yoktur. Eğer böyle olsaydı Allah Azze ve Celle dünya üzerinde en büyük meslek hangisi? O meslek sahibinden peygamberlerini gönderirdi. Ama biz bakıyoruz ki Zekeriya Aleyhisselam ile Davut Aleyhisselam neymiş meslekleri? Marangoz. Şey pardon. Zekeriya Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın mesleği? Marangoz. Davut Aleyhisselam demirci? Allah Azze ve Celle bakıyorsun. Peygamber ve diyor ki, her peygamberi Allah çobanlık yaptırdı. Bana da birçok meslekten meslek sahibi olan peygamberler var. Zamanın birinde bir karışmize konumuz burası değil ama sen git kendi mesleğine bak. Diyor. Yani sana mı kaldı hocalık yapmak? Bu karışmımız Allah razı olsun. Hazreti İsa da diyor marangozu, marangozu olan elne kazanır. Allah'ın dinini de yine icra ederdi. Karışırım. Allah Azze ve Celle bu peygamberleri seçerken hangi vasıflar olduğu için seçti? Bakınız geçen hafta Hazreti Musa'dan bahsettik. Hazreti Musa da kendi Allah cemaeti kendisine vermiş oldu misyonunun haberi yok. Nedir o misyon? Biliyor musunuz kardeşlerim? Davar ruhu, dava. Benim dava. Bu ruh. Hazreti Musa'da var. Ama Hazreti Musa bile bunun farkında değil. O ruhun kendisinde olduğunu farkında olsa kardeşi Hz. Ali sallamı yardımcı ister mi? İstemez kardeşlerim. Davar ruhu var kendisinde. Misaller ruhu var. Azim var kararlılık var. Tuttuğunu koparma var. Biz bunu nereden biliyoruz? Turduğandan döndüğü zaman levhayı yere atıyor değil mi? Tevrat. Allah'a Celle Rabbin seni affetsin, istifar edin, secdeye kapan diyor mu? Şu anda birisinin Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp yere çaktığını görürseniz ne geçer aklınıza? Ya i̇şte o zamandaki kitabı kaldırıp yere çakıyor. Yapışıyor kardeşiniz sakalına. Bakınız burada ikisi de kınanmıyor Allah katında ne Harun Aleyhisselam onlar buzaya tapmaya başlamışlar diye Allah katında kınanıyor çünkü gücü o kadar ne de Hazreti Musa o andaki öfkeden Tevrat'ı yere çaktığından dolayı Rabbin seni affettir Rabbinin kelamını nasıl yere çakarsın ey Musa secdeye kapan diye bir uyarı gelmiyor ama bakınız Nuh Aleyhisselam'a evladı için isfar getirmiş duygusallığa kapılmış ey Rabbim o bendendir dediğinden dolayı Rabbin seni affetsin o senden değil bak burada duygusallığa hemen secdeye kapanıyor Rabbin seni affetsin Ey Rabbim senden istemeyecek bir şey istedimden dolayı senden mahvolet ediyorum. Ey Rabbim beni affet. Bakınız kardeşlerim, İslam'ın kriterde duygusallık yoktur. Eğer duygusal olsaydı doktorlar, hemşireler, ameliyat yapıp, iğne yapıp, hastayı kesip, hiç doğruyamazlardı. Duygusallık yok. Bu işe duygusal olan insanlar ise yapamaz. O yüzden Allah'a hücele Hz. Musa'ya Rabbim seni affetsin. Bak kelamımı benim yere attın. Sen günah işledin. Tövbe demiyor kardeşlerim. Peki ona yere atmasa iten sebep ne? Kardeşinin sakalına yapışıp da tutmasındaki sebep ne kardeşlerim? Bir dava var ortada. Dava. O kardeşini bile dava için seviyor. Ve dava için de buğz edebiliyor. Davada bir töküzleme var. Dava aksamış. Allah için kardeşini sakalını tutmuş. Allah için. Allah için de sevmeyi bile Allah için buğz etmeyi de biliyor. Biz bunu hangimiz birbirimize yapabiliriz? Ne yapsak kaç, kişi, kaç, kaç tane kardeş kalır içimize. Ya biz birbirimize içimize kardeş Allah'tan kork diyamıyoruz. Korkuyoruz ki yani bir kardeş desin yani ben kafer miyim yani, Allah, yani Allah'tan korkmana dedin diye. Bak kardeşindeki aksaklıktan sakalına yapıştırmış. Kardeşlerimizin zaman zaman derslere karşı böyle bir gevşekli olunca biz kardeşleri biraz fazla ısrar etmeye korkuyoruz. Kardeşlerim kimseye bu zer değil bu dava kimsenin tek başına yaşayabileceği bir dava değil. Eğer biz cemaat halinde olmasak aleyküm selam ve rahmetullah. Cemaat halinde olmazsa kimse Ebu Zer değil. Hiç kimse Ebu Zer değil. O Ebu Zer'e az. Vallahi şeytan alır bizi götürür. Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişiden daha uzaktır. O yüzden Allah Resulü bir yola çıkarken mesela en güzel diyor. En az mesela üç. Daha daha daha daha çoğalabilir. O yüzden tek başına kalan bir insan şeytanıyla beraber. Şeytanın misyon yapabilir mi? Yapamaz. Peki şeytan onu yapar kardeşlerim? Haydi işte. <gülüyor> evet. Allah Resulü Aleyhisselam Subhanallah <gülüyor> sol ellen yerken Hazreti Ali radıyanda geliyor bu rivaya sahabeler de görmüşler peygamberi, Hazreti Ali de men ediyor peygambere gidip bu meselenin halini sordukları zaman Allah Resulü diyor ki benim cinlim Müslüman oldu her insanın kardeşlerim yanında bir tane şeytan var, cin ve kafir bizim onu Müslüman yapma gibi bir lüksümüz yok, öyle bir yeteneğimiz de yok Eğer öyle bir yeteneğe sahip birisi olsaydı Ebu Bekir Sıddık idi. Bakın Hz. bekir bir gün şeyden nasıl kandırıyor. Ve Allah'a diyor ki benim cini Müslüman olur diyor. Ben o yüzden yedim ki o da nasiplensin. Ama siz diyor böyle yapmayın. Subhanallah. Demek ki hiç kimsenin cini Müslüman değil. Peki kardeşim? Bir insan tek başına kalıyorsa yalnız. Bu cinni de Müslüman edemeyeceğine göre. Bu cin Müslüman değilse buna neyi terk edilecek durmadan? fitneyi terk edilecek, nifakı terk edilecek, haseti terk edilecek, kötüliği terk edilecek, dengesizliği terk edilecek. Allah Teala emretti her şeyin tam tersini terk edilecek. Bakın Hazreti Ebeki Sıddık bir gün en kaliteli, en kaliteli insandan bahsediyoruz. Dengeyi iyi yakalamamız lazım. Hata mı? Yapabilir. Peygamberler dahil zerreden hata düşmüş. Hemen onu bütün hayırlarını mı sileceğiz? Hayır. İşte dedik ya dengeyi iyi yakalamamız gerekiyor. Biz kardeşlerimize hata ihtimalini de koyacağız. Allah korusun, ayağını kaydırmayacağız, yükseltmeyeceğiz. Kimsede masumiyet sıfatı yoktur. Masumiyet yalnız Allah'a aittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selledenin e hataya düşmüşse kardeşlerim, gözüküyor, Abdullah bin Mekdumdan yüz çeviriyor Allah Resulü. Abasel Suresini açarsanız görürsünüz. Kendisine bir âmâ geldi diye. Abdullah bin Mektum'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sesleniyor. Muhammed nerede, Muhammed nerede, aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü işte bunu görüyor. Hiçbir kelam yok sayı yüzünü ekşitiyor. Kendisine bir ama geldi diye yüzünü ekşitti diyor. Peygamber dönmüş zenginlere o anda İslamiyet güçlensin diye. Dengeyi yakalayacağız. Vahiy ilmezse Peygamber burada zelledenen hatasını anlayamaz. Biz dengeyi nasıl yakalayacağız arkadaşlar vahiy olmadan? Bak Peygamber burada düşünüyor. Zelledenen hataya. Kafamızda bir şekil arayamayız. Bizim aramamız şekil, misyon, Kur'an ve sünnetin içindeki misyondur. Bizim aramamız gereken şablon arınmak isteyendir. Irkı kişiliği, fiziği, mesleği, ekonomisi, tipi hiç önemli değil. Allah'ın kulu Hazreti Adem'in çocuğu, havanın çocuğu, bitti bizim kardeşimiz. Ama Allah Resulü, arkadan bizden biraz kalacak ya, dönmüş zenginlere, yani ya nereden çıktı yani bu? Zamanı mıydı yani? Allah sana buyuruyor? Arınmak istemeyenlerden sanana. Sen, tartışmak için, laf olsun diye ilmi öğrenmek isteyenlere, karşına alıyorsun, Arınmak isteyenle yüz çeviriyorsun. Bakınız kardeşlerim, Abdullah İmemekim körsa abi. Ama arınmak için gelmiş. Şimdi ayette buyuruyor ki o belki temizlenecek, arınacaklar Rabbine doğru yol tutacak. Ama sen ona ilgisiz kaldın. Kardeşim, birisi arınmak için gelmişse. Davetçi de bununla ilgilenmiyorsa ya müsaitse, müsait ortamıysa işi aşırı kendi ay zamanı değil. Kendi ay müsait olan bir zaman dilimi ise bu bununla ilgilenmiyorsa Alemlerin Rab olan Allah, alemlere rahmet gönderen peygamberden gözü Amanın hakkını aldı. İşte el adır. Allah Resulü Kur'an'dan bir ayeti gizleseydi belki bunu gizlerdi. Ve bunun gibi zelleden birkaç hatası da var. Arkadan bize rahmet ama. Biz şimdi kriteri nasıl yakalayacağız? Dengeyi nasıl yakalayacağız? Bizim diyalog almamız gereken insan kriterleri kimler? Oturmamız, kalkmamız gereken insanlar kimler? Bakınız Allah Resulü bu ayetten sonra zenginlerden yüz çeviriyor. ...o andaki görevi gözü kör ile ilgilenmek. Dava bu. Dava şu anda gözü kör ile ilgilenmek. <gülüyor> Misyon bu. İşte İslam çoğalacak, çoğulacak... Hayır şu andaki gayet bununla ilgilenmek. Bakınız aynı nesini Yusuf Aleyhisselam da yapıyor kardeşlerim. Hani şu kadına zina edeyim. Büyük günahlardan da tövbe ederim Allah beni affeder. Kocasını da öldürürüm. Kral sarayın başına geçerim. Ondan sonra İslam devleti kurulur. Birçok hayalar yapar. Bu hayalarından dolayı da Allah ola iyilikler, kötülükleri siler. Bağışlanma dilerim. Rabbim beni affeder. Demiyor kardeşlerim. Yusuf bir zina ile karşı karşıya onun imkanı şu anda o anda o. Ey Rabbim diyor. Hapis benim için daha hayırlı. Allah ola hapse koyuyor. Hapis arkadaşlarına dışarı hayat bitti onun için. Onun için sadece içerideki hayat önemli. Şimdi bizde bir duygusallık var, bir dengesizlik var. Eve gidince dışarıdaki insanlarla niye ilgilenmedi? Dışarı niye evimdeki insanlarla ilgilenmiyorum? Dışarı bile ilgileniyorum. Bir dengesizlik var ortada. Hangi konumdaysa, hangi ortamdaysa ortamın hakkını vereceksin. İşte misin kardeşim? İşinin hakkını vereceksin. Namazda mısın Müslüman? Namazın hakkını vereceksin. Hepsinden uzak, müsait zamanda mısın? Davet ortamında mısın? O arınmak isteyen kişinin hakkını vereceksin. Yusuf Aleyhisselam hapise giriyor. Bak sadece hapis arkadaşlarını yetiştiriyor. Dışarı alakalı bir şey yok. Bir ki rüyayı yorumunu adaletli bir şekilde yapıyor. Kulunu güzel bir şekilde yaşıyor. Allah-u Teala, belki kendisi bile çabalamaya kalksaydı, çıpırmaya kalksaydı Allah-u Teala'nın ona vereceği makamı kendi çabalamasıyla o makama gelmesi de mümkün değildi. Ve Allah-u Teala kendisine murat almak isteyen kadını da gençleştiriyor. Kocasını da öldürüyor. Mısır'ın başına getiriyor. Hani derler ki ne taş attı ne kolu yoruldu. Yusuf Aleyhisselam. Bir rüyayla Mısır hazinesinin başına gelmişti. Ve ve kardeşlerim bakınız mevcut amellerini yaşadığından sadece kulluğunu gerçekleştirdiğinden dolayı 11 tane kardeşi anası babası kendisine secde ediyor. O ümmette bu şirk değil. O ümmette bu caiz ama bu ümmette bu yasak. Peki bunu bu makama getiren özellik ne? Sadece kulluğunu yaşaması kardeşim sadece kulluğunu. Zina ile karşı karşı zinadan uzak duruyor. Kulluyla karşı karşı kulluğunu yapıyor. Kuyuya atılmış, kardeşlerine dua ediyor, affediyor. Kalimde kim tutmuyor? Zina mı? Hapis mi? Hapis. O içinde bulundu o amelin. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimullah Biz zamanın birinde biz bunu tam farkında olmadan, delilini bilmeden hadis diye nitelendiriyorduk. Bu hadiseyi Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin sözü. Külliye de birincide geliyor. Siz bildiğiniz an, amel ederseniz, Allah size bilmediğinizi öğretir. Yol mu almak istiyorsunuz? İşte size kriter. Yani bir yerlere bir şey ispatlamak zorunda değiliz. Biz kendi nefsimize yarış edeceğiz. Biz bildiğimizden eğer amel edersek kardeşlerim, Rabbimize bilmenizi öğretir. Ama bir yerlere bir şey ispatlamanın girişimine girersek kardeşlerim, işte adalet karıştır. Şimdi Müslüman bir farklı bir şey var. İşte bütün amelleri şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Sakaldan tut da, kitap sünnete göre amelden tut da, sadaka, tasaduk hepsini koy ortaya. Yanına bir de merhameti de koy ortaya. Bir tek ameli korumak için bütün her şeyi göze alıyoruz. Bir tek o amelini koruyoruz, diğer bütün ameller normal Müslüman'da olması gereken amel bile yok. Peki bir ameli koruyorsun Müslüman, diğer bütün amellerde aynı hassasiyet ne? Mesela ahlak, mesela merhamet, mesela denge, mesela hoş görüyor. Dedi ki ya birisini aşırı seviyorsun bir olay yaşıyorsun, kombin uzaklaşıyorsun. Ya aşırı seveceğini az sevseydi, bir imtihanda da bir anda küsüp gitmeseydin. Bu insandır. Bir insan kardeşlerim, nefsine uyarsa kendisine zarar verebilir mi? Bir insanın kendi nesli kadar değerli bir şey var mı kendisi için? Bakınız Hazreti Ömer mert bir şekilde, dürüst bir şekilde Allah'a yazsın ne diyor? Nefsim hariç, seni her şeyden çok seviyorum. Demek ki bir insanın en sevimli neymiş? Nefsi. nefsi. nefsi. Rabbim bu nefsimizi kendisine kurban etmeyi nasıl etsin? Ama bu lafla olacak bir şey değil kardeşler. <gülüyor> Eğer bir Hüsrün müslümdeki zikir ve doğalar düzenli bir şekilde yapmazsak, haftada bir veya on günde bir düzenli bir şekilde kabir ziyaretini yalnız başınıza yapmazsak, amellerimizi haftada bir, on günde bir murakabe ve muhasebeye girip de nereye götürüyor şu kıldığım namazlar beni diye düşünmeye dalmazsak, amellerimizi birilerine misilleme değil sadece Rahman'ın rızasını gözeterek Rab'ın katındaki halim ne olur, ne olacak şu anda toprak altına girersen, Rabbim beni hesaba çekerse ne hesap vereceğim? Bu şurada amellerimizi yapmazsak kardeşlerim bize dengesizlik var demektir. İşte gözüken dışarıdan gözüken ameller korunacak, içeride gözükmeyen amellerde ise ama kardeşlerim Allah bize şah damarından daha yok. Rahman'ın saygı ne zaman bu kalbimize duyacağız? Rahman rızası ne zaman arzulayacağız? Ve birbirimize Rahman rızası için ne zaman bir diyalog başlayacak? O yüzden, Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle o kadar büyük ki, وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْهِنْ قَدِرٍ O kahredici olandır. O intikam sahibi olandır. O her şeye gücü yetendir. İşte buna en güzel bir şekilde vakıf olanlar, ve bu meseleyi en güzel şekilde kavrayanlar, Kardeşlerim, peygamberlerdir. O yüzden bu peygamberler, kulların elinde hiçbir güç olmadığını yakın bir şekilde iman ettiklerinden dolayı, kötü insanlar gelip kendilerine diyorlar ki, eğer sen bu misyon ve davandan vazgeçmezsen, size kavmin tarafından azap dokunacak. Bakınız onlar ne diyorlar kardeşler. Subhanallah. Rabbimin bana yüklemiş olduğu bu daveti terk edersem. Allah'tan gelecek azabı hanginiz benden savabilir? Uzun bir zaman önce Neyse oraya girmeyelim. Onu anlatmayalım. İnsan oğlu günah işlerken kardeşlerim Hata yaparken Allah'a karşı korkunç derecede bir cesaret elde etmiş. Farkında değil. Ama şeytanın attığı bir vesvese var ya kardeşlerim. Bir vesvese. Kalbi paramparça ediyor da, bitiriyor da götürüyor. Ama kahredici olan, her şeye gücü yeten Yasin suresi 82. ayette de Rabbimizin buyurduğu gibi o bir şey ol dediği zaman o hemen verir. Böyle bir Rabbimiz var kardeşlerim. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamış. Maşer tümüyle onun avucu içinde. Onun yaratıkları kulları ise meleklerin büyüklüğünü anlatırken diyor ki müfessir 70 ton bahar diyor. Cehennem zamanlarından bahsederken mesela 18 tane 19 tane yaptık diyor. 18 miydi 19 muydu? 18. Müşrikler diyorlar ki biz bunları yakalarsak Kur'an'ın bir kısmı ayetleri Allah'tan bir kısmını işte böyle saptırır. Peki onların cüssesi ve büyüklüğü Allahu Ekber. Kardeşlerim, Allah'ın bütün yarattıkları mahşer günü Allah'ın avucu içinde. Biz nasıl bir güce karşı eğilip kalkıyoruz? Nasıl bir güce karşı kulluk ediyoruz? Nasıl bir gücün iki tane ey Musa diyor sana ezeli göz bakar. Nasıl iki tane ezeli gözün önündeyiz? Nasıl içten bir Rabbimiz var? Nasıl kalplerimizin özünü iyi bilen bir güç ve kudret cebar-ı sahibi olan Allah var? Ve biz Yakın bir zaman sonra da Onun huzuruna çıkacağız kardeşlerim Şu anda şöyle bir tefekkür edelim Marketlerde Malzeme alıyoruz getiriyoruz Tezgaha Malzemeyi tezgahın üzerine bırakıyoruz Ve o Tezgahların önüne geliyor değil mi? Makine çalışıyor O götürüyor kardeş İşte şu anda biz bu tezgahın üzerindeyiz kardeşlerim Bu tezgah bizi götürüyor Nereye götürüyor? Mahşere kardeşlerim Ve hiçbir güç bunu durduramıyor Hadi güç sahipleri nerede durdursunlar Bakayım bu gücü Yani mahşere doğru giden bu gücü durdursunlar Kıyamet saati bellidir Allah'ın katındadır Gerçek güç sahibi olan Allah'tır Allah yağmuru durdurduğu zaman Kim yağmur getirebilir Geceyi tepede tuttuğu zaman kim gündüz getirebilir Gündüzü kalıcı kıldığı zaman kim gece getirebilir Hadi şu ölümü bir durdursunlar Hadi şu ihtiyarları bir durdursunlar Hadi şu hastalıkların komplesini şöyle bir durdursunlar İşte insanoğlu kardeşlerim, Allah'ın ezeli ve ebedi gücünün karşısında gerçekten çok aciz. Hiç faniyle baki bir olur mu? İnsanlar Allah'ın ilmini bile kuşatamazlar. Beş dakika sonalarını bilmekten acizler. Aynaya bakmadan yüzlerini bile göremiyorlar. Ellerini kalplerine koymadan kendi kalplerinin atışından haberleri bile yok. İç organlarından haberleri yok. Allah'ın insan için yaratmış olduğu organlar üzerinde bir tanesinde ilim tasır yapan profesör, doçan, doktor oluyor. Ya bu yoktan var edene nasıl kulluk etmek lazım? Benzersiz ve şekilsiz yaratana nasıl saygı duymak lazım? Ona nasıl muhabbet beslemek lazım? Ona nasıl korkmak lazım? Onun gücüne kardeşlerim nasıl teslim olmak lazım? Ona nasıl iman etmek lazım? O yüzden kardeşlerim. Bunları 3-4 hafta önceki dersi hatırlayın. Kader'le alakalı bir sohbet yapmıştık. Kader sohbetiyle kadir sohbeti birbirine yakın. Çünkü Allah Azze ve Celle her şey gücü yettiği halde Kendisine hesaba çekecek bir merci olmadığı halde Rabbimiz her şey adalet ismiyle ve diğer bütün bize bildirilmiş sıfatlarıyla ahen içerisinde kulların üzerinde tecelli ettiriyor. Şu anda insan şöyle bir etrafına şöyle bir baksın. Peygamberlerden seçmesi, meleklerden seçmesi, şu anda mümin ve muttaki kulların içerisindeki insanları seçmesi ve etraftaki dengeleri dengeyi yakalanmak için şöyle bir etrafına bir baktığı zaman Rabbinin hakikaten eşsiz sanat sahibi olduğunu net bir şekilde yakalayabiliyor. Hele şu hadsi kusur var ya kardeşlerim. Öyle kullarım var ki diyor, onlara zenginlik versem sapıtırlar. Öyle kullarım var ki onlara fakirlik versem sapıtırlar. Öyle kullarım var ki onlara yakışıklık versem sapıtırlar. Öyle kullarım var ki onlara çirkinlik versem sapıtırlar. Rabbim ne kadar merhamet sayıyor. Ve duygusallık yok. Ve bunu merhametinden yapıyor. Allah hatırlatıyor bir kuluna musibet veriyor. Kullardan bir tanesi diyor ki, Allah'ım buna merhamet et, Allah'ım buna merhamet et, Allah'a bir melek gönderiyor. Zaten merhamet ettiğim için ona bu hali veriyorum. Çünkü onun o hastalığı ona hayır. Ama o kul o an için bunun farkında değil. Çünkü o hastalığı bir geçse, bir toparlansa, bir kendine gelse, tutun beni, dünya açılır bakayım ben geliyorum diyecek. Ne kudluk kalacak, ne ibadet kalacak. Ama Allah biliyor ama kullar bunun farkında değil. O yüzden bu Allah'a kardeşlerim, gerçek manasıyla zerre kadar şükme şüphe etmeden, adaletinden lütfundan ve kereminden, kayıs ve şarsı kitap sünnetinin içindeki naslara teslim olup ve Rabbimizin bizden istediği o kulluk çerçevesi içerisinde kardeşlerim hayatımızı yaşamamız gerekiyor. Bakınız kardeşlerim müellif Allah razı olsun birkaç tane madde halinde almış. Hemen bunları inşallah zikredip sohbeti kapatacağız. Allah'ın kudretinin, kardeşlerim bazı görünümleri, Allah türlü mükemmel kudret sahibi oluşuyla diledi kimselere hidayet verir, diledi kimselere sapıklık verir. Hazreti İbrahim'i Subhanallah sülalesine bakıyorsun, ta peygamberimize kadar Hz. İsmail'in soyu devam ediyor. Öbür taraftan bakıyorsun, Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Subhanallah, İshak, Yakup ve Yusuf. Oradan peygamberlik sisesi devam ediyor. Bu tarafa dönüyorsun, bakıyorsun ki Allah'tan kötülük yapmak isteyenleri de kötü yolda mücadeleye tutmuş. Onlar da bir Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar, he, Abdullah bin Selü'ler bir şekilde davanın önünde dikilmiş, Allah'ın dinini söndürmeye çalışıyorlar. Demek ki, Buradaki kavga bitmiyor. Buradaki mücadele ve misyon bitmiyor. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi zamandaki sahabeler acı ve sıkıntı yaşadıkları zaman Allah acele bakınız peygamberine tesellim ayetini indiriyor. Ey Resulüm Sizler Allah yolunda mücadele ediyorsunuz. Ama onlar ise şeytanın yolunda. Onların ümit etmediği şeyi siz Allah'tan ümit ediyorsunuz. Çünkü müminler cenneti arzuluyor. Ama kafirlerin öyle bir hayali öyle bir arzusu yok. Onların tek bütün mücadeleleri dünya. Bundan sonra gibi alem gibi düşünceleri yok. Şöyle insan kendi kendine durup böyle bir düşünseler bir mücadele etse. Şu anda biz hak tarafındayız inşallah. Ya bize bu hidayet olmasaydı? Ya Allah kalplerimize bu imanı koymasaydı? Ya şu anda bizim mevcut bulunduğumuz hepimizin şu anda evinde, akrabalarında, çevresinde kitap sünnete göre amel ettiğimizden dolayı bizi tenkit eden insanlar var. Dışlayan insanlar var, kötüleyen insanlar var, sevmeyen insanlar var. Ya biz bu halde olsaydık, Ya bizim evimizdeki bir kardeşimiz tevhid, kitap, sünnete yönelme eden birisi olsaydı, bize de bu hidayet, bu şuur olmasaydı ve biz Allah Resulü'nün hayatını kendine menheç edildiğinden dolayı o kişiden nefret etseydik ne olacaktı halimiz ya? Biz her zaman başımıza gelen sıkıntıları bu yönü düşündük de nasıl sabredeceğiz ya? Allah'ın ve Peygamber'in dinini getirdi bu dini yaşamaya çalışanlardan nefret eden bir insan olsaydık, yarın Allah'ın huzurunda ne hesap verecektik? Hiçbir şekilde düşündüğümüz oldu mu? Yani bize şöyle şu hidayeti şöyle bir çekip alın. Birileri bizden zaman zaman kızıp nefret edebiliyor. Ya biz kızan nefret eden safta olsaydık ne olacaktı halimiz? Sabretmek mi? Yoksa aynı safta olup bizim de salih insanları kendimize düşman edinmek mi kardeşlerim? O yüzden bakın kardeşlerim Allah mükemmel kudret sahibi olması nedeniyle hiç kimse onun ilmini kuşatamaz. Çünkü o daha yaratma işlemi başlamadan elli mi yıl önce yazmış. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu yüzden ona Kötü insanlar hem eş isnat ettiler, hem evlat isnat ettiler. Neresi diyor gök paramparça olacaktı ama Allah Azze ve Celle yine o kullarını ne yaptı? Rızıklandırdı, onlara bir mühlet verdi. Peki bize ne oluyor? Bize ne oluyor ki en büyük düşmanımız nefsimiz iken, bunu unutup da bize ufacık tepecik şeyler yapan şeylerle meşgul olup, kendimizi böyle beynimizi, kalbimizi, ruhumuzu bunlarla meşgul edip götürüyoruz. Halbuki bir insana kendisi kadar zarar veren kim var? şu anda biz ölsek toprak altına gitse kardeşlerim insanların bize yaptıklarından mı biz hesaba çekileceğiz yoksa kendi amellerimizden dolayı mı azap veya mükafat göreceğiz bakınız ayetlerin özeti şu kardeşler herkes ellerle kazandığına bir rehindir diyor ve ancak temiz bir kalp bile gelen kurtulacak İşte yapmış olduğunuz amelleriniz Allah katına kabul gördü girin cennete yapmış olduğunuz şu kötü amellerin dolayı girin cehenneme yani sizlere şu yapıldığından dolayı denmemiş hiç Kabil vurmuş, Habil'i öldürmüş. Habil cennete, Kabil cehenneme. Biri vurmuş, birine zarar vermiş. Anında dedik ya, tevhidden sonra, şirkten sonra en büyük şey neydi? Kul hakkı kardeşlerim, kul hakkı. O yüzden bizler dengeyi güzel bir şekilde, duygusallığı kenara bırakıp, dengeyi yakalayıp, kullarla, Allah'ın kulları yakalayıp, dengeli ve ciddi bir münasebete girip, bu münasebeti de ölçülü bir şekilde götürmemiz gerekiyor kardeşlerim. Rahman olan Allah Allah'ın murad ettiği ve arzu ettiği ve istediği şekilde. Rabbimiz bir kuluna kadar seviyorsa o kadar sevmemiz gerekiyor. Kendi hislerimizde, duygusallığımıza, hemşericiliğimize kapılıp, meslek meslekçiliğimize kapılıp da bu sünnetin dışına taşmamamız gerekiyor. Çünkü bu da sünnettir kardeşlerim. Bakın diğer bir maddede ise Allah hiç kimseyi diyor, suç günah ve işlemeden başkasının işlediği bir suç nedeniyle cezalandırmaz diyor. Hiçbir baba evladından, evlat da babasından dolayı yargılanmaz diyor. Herkes o kendi yaptığından hesaba çekilecek. Ama bizim toplumda ne var? O bursalıdır. O Erzurumlu. O Kastlı. O İzmirli. O bizim hemşerimiz ya kanki. Kardeşlerim, kim kabre girince hemşericiliği soracak ona? Önce kerim i şehadet, ondan sonra namaz başlayacak ve peygamberin sureti gösterilecek. Bunu tanıyoruz. Mesela burası kardeşim Mesela burası. O yüzden şüphesiz ki Allah diyor, hüküm ve hikmet sahibi bakınız kardeşlerim. Allah Teala merhameti sonsuz kerimdir. Cömert ve yüce olandır. Kullarına iyilik edendir. Ve kullarını sevendir. cezara vermede acele etmeyendir. İyilikleri karşılıksız bırakmayan, bağışlayandır. O yüzden Peygamber Sallallahu aleyhi hediye hediye ile karşılık verirdi. Ondan daha çok özürleri kabul eden hiç kimse yoktur diyor. O musindir. İhsan edenleri sever. Şekürdür. şükredenleri sever. Cemildir. Güzeli sever. O yüzden kuvvetli mümin diyor Allah Resulü, zayıf müminden Allah katına daha hayirdir. Zira diyor ikisine de hayır vardır. Burada zayıflar da mahzun durumda düşmesin diye zira ikisine de hayır vardır. Rahmet peygamberi buyuruyor. Allah naziftir, temizliği sever, alimdir, bilgili kullarını sever, İkram eden kullarını sever, güçlü mümini sever, haya sahibi kullarını sever. Subhanallah, affeden kullarını, çok çok tövbeden kullarını sever. Refiktir, yumuşaklığı sever. O yüzden Allah Resulü. Eşhaç bin Abdülkaysa diyor ki Allah'a Celle'nin sende sevdiği iki tane sıfat var. Rabbim cemi cümlemize bütün tevhid ehli muvahit müminlere Rabbim bu sıfatları nasip etsin. Amin. Yumuşaklık ve aceleci olmamak. <gülüyor> Yumuşaklık ve aceleci olmamak. Cennet ehlinin vasıfları kardeşlerim yumuşak olan, ahlaklı olan, aceleci olmayan, merhametli olan, hoşgörücü olan, affedici olan, cehennem ehlinin vasıfları kardeşlerim sert, Tekebir, zorba, zalim, ben hep bu hadiste zikrederken İsrail ile Filistin aklıma gelir. Allah cevaptır, cömertliği sever. Cömert olanları sever. Rahimdir, merhamet sahiplerini sever. Vitirdir, bütün amelleri yalnız değilse billah. Allah için yapanları sever. <gülüyor> Allah kendi ismini çok sever kardeşlerim. Kendi ismiyle meşgul olanları da çok sever. Kendi ismini ezberlemeye çalışan O isimlerde Allah'ı birlemeye çalışanları, bu ismin müsemmasıyla hareket etmeye çalışanları sever. Ve bu isimlerle dua edenleri Allah elbette sever. Allah bu isim ve sıfatları bilip de tanıyan, anlamlarını düşünen ve bunlarla kendisini tesbih eden, hamd eden, öven kullarını çok sever. Kardeşlerim, övgüye Allah kadar kimse layık değil. Allah kadar kimse övülmeyi sevmez kardeşlerim. O yüzden Davut Aleyhisselam diyor ki: Ya Rabbi Seni nefsimden, ailemden, şu anda kış, ayı, kış ayıdır soğuk su pek lezzetli gitmez ama yaz ayında harret oldu günü düşünün. Soğuk sudan daha lezzetli kıl. Seni sevmeme, sana olan sevgimi ya Rabbi. Seni anlamı, seni zikretmeme. O yüzden Hazreti Peygamber diyor ki insanların Allah'a en çok ibadet ve zikir fikir kulluk edeniydi. O günün altıda birini ibadete kendi nefsini ayırırdı. İbadete. Kur'an okurken kuşlar bile gelip dinlermiş. Ve Allah'la beraber, taşlarla beraber Allah'ı zikredermiş. Mümin hangi makamda, hangi mevkide, hangi konuda olursa olsun nefsiyle murakabeyi unutmayacak. nefsiniyle zikri unutmayacak. Rabbiyle bağlantıyım, rabıtayı, murakabeyi koparmayacak kardeşim. Koparırsa hangi mevkide, hangi makamda olursa olsun Allah korusun. <gülüyor> riyadan kurtulması mümkün değil kardeşim. Mümkün değil. Evet kardeşlerim. Ve neden, neyi benden çektiysen diyor Davut Aleyhisselam hangi Verdiğin nimeti benden çekip aldıysan yine seni zikretmem için bana boş vakit kıl. Bakırız Allah'ın peygamberleri, Subhanallah. Kendisi bir, bir nimet vermişti Allah'a, o nimeti ondan aldı. O nimet gidince o nimetin yerini neyin doldurmasını istiyor? Kardeşlerim iki şey vardır, biz bunun kıymetinin farkında değiliz. Sağlık ve boş vakit. O yüzden boş kaldığımız zaman dudaklarımız Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Kalplerimiz yumuşar, yüzümüz nurlanır, kalplerimiz huzur ve sükunet iner. Rabbimizin bize vereceği rızkı çeker bu. Şeytan bizden kaçar gider kardeşlerim. İbadetten haz, zevk ve keyif alırız. Rıya tenezzülü içimizde kalmaz. Kulların kalbine yer etme gibi istek içimizde kalmaz. Şeytan verdiği vereceği vesilesinden bin pişman olur. Çünkü Rahman'ın rızasını kazanmak kadar güzel bir mükafat var mı? Bakınız Zülkarmen Aleyhisselam'a şu Yecüc Mecüc bizi koruman için sana bir ücret verelim mi diyor. Hayır diyor. Allah'ın vereceği ücret bana yeter. Karıcaylar kim Allah gibi sonsuz cennet vaat edebilir ki? Allah gibi bir daha seni ben yoktan var ettim bir daha tekrar ben dirilteceğim kim Allah gibi diyebilir ki o zaman kula ne oluyor ki her şey gücü yeten kadir mutlak olan Rabbim varken kendisi gibi damla sudan yaratılan kulların katlarına yer etmek için kılık kılık yarıyor kırk kılığa giriyor kırk tane maske takıyor suratına kırk kalıba giriyor kırk kalıptan çıkıyor bu ne biçim bu ya hani Allah şah bile yakındı ya ne oluyor ya ihlası takvayı tenhada sergileyelim karabalıkta değil tenhada tenhada Allah'ın elleri tenhada sergiliyorlarmış Karabalıkta değil. O yüzden Rabbim bize hidayet versin. Tamam. Rabbim kalplerimize gerçek manada hidayet nurunu akılsın. Tamam. Tabii ki inşallah bundan sonra ileriki derslerde gerçek bizden önceki muttakilerin amellerini biz yaşıyoruz mu? Ve o ameller bizde var mı? Onu göreceğiz inşallah. Ve diğer madde ise kardeşlerim. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Az önce zikrettik. İşitti. Ezaya diyor. Allah'tan daha çok sabreden kimse yoktur. Allah'a evlat istinad ettiler de Allah yine onları sabretti ve yine onları zırklandırdı. Allah isim ve sıfatları sevmesi nedeniyle kullarına bu isim ve sıfatların gereklerini yerine getirmeyi ve bunlarla amel etmeyi kardeşlerim emretmiştir. Topalıyorum inşallah. Bitiyor zaten. Bu yüzden kullarına adaleti, iyiliği, ihsanı, affı, cömertliği, hoşgörüyü, merhameti, doğruluğu, ilim öğrenmeyi, şükretmeyi, yumuşaklığı Sebabkar olmayı emretmiştir. Kardeşlerim sabır olmadan ilim elde edilmez. Sabır olmadan sabır olmadan arkadaşlık devam etmez. Anında derste dedik ya kelime şehadeti getirmek çok kolay. Onu korumak mesele. Bir ömür o kelime şehadete bağlı kalmak mesele. Bir ilmi öğrenmek mesele değil. O ilimle amel etmek mesele. Bir ilimle arkadaşlık kurmak mesele değil. O arkadaşlığı bir ömür devam ettirebilmek mesele. Bir amele başlamak mesele değil. Sen için hayırlı olan amel diyor Allah Resulü az da olsa sürekliandır. O ameli devam edebilmek mesela. Bizdeki mücahitlik sezonluk olmuş. Özür diliyorum kedilerin Mart ayı gibi. Mart ayı gelince kediler çok bağırır çağırır. Mart ayı bitti mi sessede kesildi. Hadi mücahit hadi göreyim seni. Hizmet var hadi tut ucundan. Yok. Niye? Mevsimi geçti. Kardeşler bu davanın mevsimi yok ki. Bu davanın mevsimi yok. Her Her yerde Allah bizi görüyor. Hadi. Yok. Evet kardeşlerim özetle Allah eksiksizliği ve mükemmelliği nedeniyle bütün kemal sıfatlara sahiptir. Sevdiği kullarına da bu isimlerle meşgul olmayı nasip etmiştir. Çünkü İbn-i Mesut'un zikrederek sohbeti kapatalım. Allah kişiye gideceği yerin amellerini sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır. O yüzden mahşer günü Allah'a buyuracak ki Kim dünyada neyi dost edinmişse onun peşinden mahşer gün gitsin desem diyor adalet olmaz mı? Kardeşler bizim dostumuz Allah değilse hapı yuttuk. Gönlümüzde Allah sevgisi olsa, boş vakitlerimizi Allah'ı zikretmiyorsak, boş kalan zamanlarımızı Allah'ın dinini yücelmesi için uğraşmıyorsak, bir kişi dahi olsa Allah'ın dinine girsin diye mücadele vermiyorsak, en küçük amelden en büyük amela kadar hepsini yalnız Rabbimizin razı için yapmıyorsak, eyvah bize, yazıklar olsun bize o zaman. Merhameti sonsuz, gücü sonsuz olan Rahman'ı bırakıp da bizim gibi bir damla sudan yaratılan kulların kalplerinde yer etmek için Ve onlardan bir çıkar bir menfaat elde etmek için mi biricik olan Rabbimizi bırakıp da kulların güçlerine tenezzül edeceğiz. Subhanekallam'a radihamdik. Eşhedü Allah'a ilahe ilahe ente. Estağfurullah ve evveletü bilek. Allah a, Allah a, Rabbim bizi razı olaca hala koysun. Bizleri ihlastan ayırmasın. Alıştığımız amelleri terk etmemeyi nasıl?